Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina ve ala ve sahbihi ecma'in Efendim bugün günlerden yanılmıyorsam 18 Haziran Perşembe Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Tam da Bedir Savaşı'nın tam ortasında yani başlamak üzere Bedir Savaşı Orada kaldık kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Şöyle bir dakika kadar maksimum arkadaşlarımızın toplanmasını bekleyelim. <gülüyor> Bu vesileyle bir kez daha tekrar edelim beklerken. Efendimizin hayatını siyer kitaplarından sadece okuduğumuzda daha ziyade onun siyasi hayatını okumuş oluyoruz, askeri hayatını okumuş oluyoruz. Yani nasıl bir toplum kurdu, o toplumu bir arada tutmak ve işte geliştirmek için neler yaptı. Yani askeri, ekonomik, siyasi yönünü okumuş oluyoruz hayatının daha ziyade. Efendimiz'in karakterini, günlük hayatını, onun nasıl yaşadığını, işte tabii ki hepsinden de önemlisi ahlakını okumak için daha ziyade hadis kitaplarına ve şemail kitaplarına başvurmamız lazım. Bunu hep söylüyorum bu vesileyle bir kez daha tekrar etmiş olayım. Tabii ki onun yeri de bizlere çok büyük mesajlar veriyor, e, çok, yolumuzu açıyor, dünya görüşümüzü e, hizaya sokuyor e, ve e, hani bir Müslüman olarak bu dünyadaki duruşumuzu şekillendiriyor. Bu açıdan çok çok önemli. Asla yeri doldurulamaz. Fakat ben kişisel olarak yani biraz takip edenler bilir daha ziyade günlük hayat odaklı baktığım için ve anlattıklarım da daha ziyade o oraya yönelik olduğu için diğer kaynakları da ihmal etmemenizi hep bu vesileyle söylüyorum. Her vesileyle söylüyorum. Bu vesileyle de bir kez daha tekrar etmiş olalım. Lütfen şemail okuyun. Hayat-ı sahabeyi okuyun, sahabe hayatını okuyun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatını, ibadet hayatını, ahlakını anlatan müstakil eserleri okuyun. Ve bilhassa hadis kitaplarını ama bunları hani çok iyi seçilmiş hadis kitapları var günümüzde. Hem günümüz okuruna hitap eden hem de kaynakları yazan. ...çok güzel bir şekilde yorumlayan... ...işte Riyazu Salih'in şerhi gibi... E, ...Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...hadislerle İslam gibi mesela... E, ...oradan böyle seçmece konular bile... ...okuyabilirsiniz yani... ...baştan sona okumanız bile gerekmiyor... ...ilgi duyduğunuz alana göre... E, ...mutlaka o açınızı kapatmaya çalışın... ...bir de gerçekten çok beğeniyorum... E, ...ve hani şunu size söyleyeyim... E, ...gerçekten beğenmediğim... ...hiçbir şeyi size burada söylemiyorum... ...çünkü... E, bunu hiç yapmadım hayatımda. Yani gerçekten doğru olduğuna inanmadığım, gerçekten beğenmediğim ama işte söylemek lazım. Mecburuz kabilinden. Herhangi bir şeyi hiçbir yerde söylemedim hayatım boyunca. Dolayısıyla burada hiç söylemem. Efendim bu Risalet Radyoyu da çok beğeniyorum maşallah. Gerçekten çok güzel yayınlar yapıyorlar. Arada sırada böyle diksiyon hataları kulaklarımızı tırmalasa da çok sayıda olmuyor özel radyolara kıyasla. Diksiyon benim için gerçekten çok önemlidir. İşte meydana gelmiş dediği zaman birisi. Ben biraz böyle zor dinliyorum o konuyu. Efendim e, yani çoğunluk mesela işte bizim yabancı olduğumuz isimler, kulaklarımızın çok aşina olmadığı isimler. E, dolayısıyla hani... Biz zorlanıyoruz onları telaffuz etmekte. Ona rağmen çok güzel, gerçekten takdire şayan ve çok etkileyici. Yani işte aramızda çoğunluk herhalde bayandır, erkekler bile olsa. işte günlük işlerinizi yaparken, mutfakta yemek yaparken, sofra kurarken açın o radyoyu yani. Dinleyin. Çok hadis duymuş olacaksınız ve çok nasıl diyeyim? Bir işleme yapanlar, işte bir sanatla meşgul olanlar bunu çok iyi bilir. Böyle küçük küçük boşlukları doldurmanız gerekir ya ondan sonra görüntü bambaşka olur. O küçük dokunuşlar resme nasıl bir ışıltı katar, o yaptığınız işlemedeki gözü tırmalayan boşluklar nasıl giderilmiş olur. Yani bir tane bir... ...nokta kadar bir yeri bile düzeltseniz... ...işte hadisler bizim içimizdeki ve hayatımızdaki o boşlukları dolduruyor arkadaşlar. Yoksa biz çok kaba saba oluyoruz yani... Hani Kur'an yetmez mi? Öyle bir tartışmaya şimdi girmek istemiyorum. Asla öyle o anlamda değil. Bizim o günlük hayattaki detaylarımızı Kur'an'a uygun bir şekilde nasıl yaşayacağımızı bize gösteriyor hadis-i şerifler. Bu açıdan gerçekten çok önemli ve yeri doldurulamaz. Siyer okumak bile yetmez yani bu manada. Peki, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatındaki ilk büyük imtihan ilk büyük gerçekten e, samimiyetin, inancın, peygambere teslimiyetin, e, dine teslimiyetin denendiği en ciddi sınavlardan bir tanesi Bedir Savaşı. Ve o imtihanı kazandılar oraya katılanlar. Yani arkadaşlar bakın, şimdi kendi hayatımızla ilgili konuşalım bunu. E, sonuç önemli değil biliyor musunuz? Tavrınız önemli. Yani e, sonuç odaklı düşündüğümüzde, Bazen süreci yanlış yönetebiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Yani mesela diyelim ki siz işte bir işte çok başarılı olmak istiyorsunuz. Bu da neye bağlı? Farz muhal tamamen bu örnek. Bu da efendim sizin biraz böyle daha tavizkar olmanıza, daha esnek olmanıza, biraz ilkelerinizden vazgeçmenize ya da onları revize etmenize bağlı diyelim ki. Efendim eğer başarı odaklıysanız, sonuç odaklıysanız ne yapıp edip çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlıyor ve zeka da ne işe yarar biliyorsunuz değil mi? Zeka süperego ile ego arasında dengeyi kurmaya çalışır hayatı boyunca, varlığı boyunca yani işlevi bu. Dolayısıyla ne yapıyor? Size malzeme üretiyor, gerekçeler üretiyor. İşte onu nasıl, o değerlerinizi nasıl arka plana atabileceğinizin mantıklı açıklamalarını yapıyor size. Ve sonuç odaklı olduğunuzda yani, e, kar odaklı olduğunuzda, başarı odaklı olduğunuzda, e, daha doğrusu başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı bu neyse çok uzatmayalım. Efendim e, bu hataları yapabiliyorsunuz. Ama siz değerleriniz odaklı, ahlak odaklı, inanç odaklı, iyi insan olmak yani tırnak içerisinde iyi insan olmak odaklı olduğunuzda arkadaşlar her şeyi yönetirken iyi bir insanın tavrını ortaya koyabiliyorsunuz. Ee, nasıl anlatayım bunu yani adaleti e, icra ederken iyi olabilirsiniz yani aynı şeyi arkadaşlar iyi bir insan olarak da yapabilirsiniz kötü bir insan olarak da aynı e, hizmeti, aynı e, sosyal duruşu kabalıkla da yapabilirsiniz zarafetle de yapabilirsiniz dolayısıyla biz sonuçtan her zaman söylüyorum sonuçtan sorumlu değiliz e, o duruştan sorumluyuz yani Bedir Savaşı Zaferle sonuçlandı, evet çok muhteşem bir zafer, ee, onu konuşacağız ama e, öyle sonuçlanmasaydı bile orada bulunmalarıyla o sınavı kazanmış oluyorlar. yani İşte bazı yerler vardır böyle arkadaşlar. Bizim de uzak ve yakın tarihimizde bunun örnekleri çok var. Yani siz orada ne diyorsunuz, duruşunuz ne? İlla... E, ne bileyim o savaşa katılmanız, o mücadeleye katılmanız, o mücadelenin bir neferi olmanız falan gerekmez yani. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Ee, nasıl karşılıyorsunuz? İşte e, hainlere nasıl bakıyorsunuz? Hainliğe daha doğrusu, şahıslarla biz uğraşmıyoruz. Hainliğe nasıl bakıyorsunuz? Onu böyle yorumlayıp kılıfına uyduruyor musunuz? Ee, ne bileyim işte vefakar olmaya... Sadık olmaya, vatanperver olmaya, milletinizi, ümmeti Muhammed'i koşulsuz sevmeye nasıl bakıyorsunuz mesela? İşte herkes burada kendi cevabını vermeli. Şimdi arkadaşlar bir konuya daha temas etmem lazım. Çünkü geçen hafta Bedir Savaşı'nı hazırlayan sebepler üzerinde biraz durmuştuk hatırlayacaksınız. Savaş kararını kim alır? Arkadaşlar, burası da çok önemli çünkü e, dünya çok değişik ve hızlı bir şekilde e, farklı mecralara doğru gidiyor. E, bildiğimiz manada e, örgütlü devletler bile e, tarihe karışabilir yani. Ee, çok değişik e, dünyalara savrulabiliriz biz veya çocuklarımız ee, bu e, yani e, bir e, memlekette arkadaşlar mülk, memleket, melik bakın bunlar aynı kökten geliyor mülk, vatan işte memleket e, affedersiniz memleket, vatan mülk sizin oradaki e, iktidarınız, gücünüz yani hem milk ve mülk nüfusu ve e, mali gücü e, ifade eder diyor Elmanlı Hamdi yazır. Melik de bunların başındaki yönetim. Arkadaşlar şunu söyleyip geçeyim konumuz bu olmadığı için uzun uzun tartışmayalım ve zaten ben de o tartışmada ehil bir kişi değilim. Daha ilmi birikimi bu konuda fazla olanların alimlerimizin ulemanın eserlerine bakmalısınız ama ben bir konuya işaret edip geçeyim. O da nedir arkadaşlar savaş kararını fertler alamaz. Savaş kararı hukuki bir karardır. Ee, ve onu ancak e, resmi otorite alır. E, bu resmi otoritede e, herkesin kafasında farklı e, soru işaretleri var. Arkadaşlar resmi otoriteniz yani devletiniz e, herhangi bir konuda yanlış yapıyorsa bir uygulamayı yanlış yapıyorsa bu onun bütün İslam tarihi yani İslam devlet hukukuna bir bakın arkadaşlar bu konuda bütün yani bir bakın bir araştırın ben herhangi bir yönetim için de bunu söylemiyorum. Yani burada ifade etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, e, bazen öyle günler yaşadık ki bizim kuşağımız. Yani devletimiz bizi e, düşman olarak ilan ettiği zamanlar oldu. Ve e, bizimle fiili olarak e, bizi püskürtmek için bütün gücünü seferber etti. Yani nereden püskürtüyor bizi? Bir savaş falan da yoktu. İşte bütün kurumlarından hiçbir şekilde e, görmek istemediği zamanlar oldu. O dönemlerde dahi arkadaşlar devletin aleyhine çalışamazsınız. Çünkü devletiniz yoksa siz yoksunuz biliyor musunuz? Bir hayal edin yani şu süreçte sizin devletinizin olmadığını hayal edin veya güçlü olmadığını, yeterince güçlü olmadığını hayal edin. Bakın burada bir herhangi bir siyasi iktidardan bahsetmiyorum. Lütfen bunları ayırın arkadaşlar. Bunlar farklı ben devletten bahsediyorum. Ee, burada da öyle yani mesela Mekke döneminde neden savaş kararı alınmadı? Halbuki orada tacizler daha doğrudan, daha direkt ve daha... E her bir bireyin günlük hayatında karşılaştığı psikolojik açıdan da, biyolojik açıdan da yani fiziksel varlıklarını tehdit eden bir direnç vardı Mekke'de müşrikler tarafından gelen. Sadece direnç değil tehdit vardı, fiili tehdit vardı, aç bırakıldılar, işkence edildiler arkadaşlar. Buna rağmen niçin savaş emri verilmedi, savaşa izin verilmedi yani? bir devletiniz yoksa hakkınızı müdafaa edeceğiniz bir savaşınız da yok arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu bizim zihnimizde günlük hayatta benim karşılaştığım yani çok güvendiğim insanlarda bile çok net olmadığını görüp çok şaşırdığım bir konudur. Arkadaşlar biz fertler bakın, fertler herhangi bir davranışın suç olup olmadığına karar veremeyiz. Yani biz ee, diyebilir miyiz? Mesela bir zamanlar vardı Allah'a şükür e, eskisi kadar görünmüyor bu töre cinayetleri. Biz e, suç icat edebilir miyiz? Yani bir kız tek başına sinemaya gitmişse bu suçtur ve öldürülmesi lazım diyebilir miyiz? Yani fertler karar verebilir mi? Dinimize göre soruyorum ben. Hukuka göre de öyle. Fertler karar verebilir mi bir şeyin suç olup olmadığını? Veremez. Diyelim ki bir şey dinen suç. Yani gerçekten öyle bir suç var yani. Nedir bu? Mesela zina. Mesela tecavüz. Suç. Değil mi arkadaşlar? Peki bu suçu o kişinin işleyip işlemediğine fertler karar verebilir mi? Yani biz kendi araştırmamızla suçluyu bulup budur bu suçu bu, bu, suçu bu kişi işledi diyebilir miyiz? Hukuku hiçe sayarak, devleti hiçe sayarak. Arkadaşlar, yapamayız. İslam'a göre olanı söylüyorum size. Üçüncü aşama, diyelim ki o suçu işlediğini de gözümüzle gördük. O insan işledi bu suçu. Yani bizim araştırmamıza falan da gerek yok. Cezasını biz verebilir miyiz? Veremeyiz arkadaşlar. Hukuk verir cezasını. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, bu manada yapılan itirazlar var. Mesela e, karşılıklı yeminleşme vardır ya hani şah, dört şahit getiremeyen koca karısını zina halinde görmüşse ne yapması lazım? İşte yemin eder, dört kere yemin eder karımı zina halinde gördüm diye. Kadın da eğer kabul etmiyorsa çünkü bazen şey siz söyleyin mehirini geri ödemeden boşayabilmek için böyle iftiralar atılabiliyormuş. Kadın yemin eder dört kere hayır bana iftira atıyor ben böyle bir şey yapmadım diye. Sahabeden biri diyor ki ya Resulallah ben öyle bir şeyi gördüğüm zaman diyor karımı zina halinde gördüğüm zaman. Ee, böyle geleceğim, ben yemin edeceğim, o yemin edecek, ben böyle bir şeyi yapamam diyor. Yani böyle böyle sabredemem diyor. Ben onu orada öldürürüm diyor. Hatta ben şey diyorum, bu sahabe acaba nereliydi diye. Efendim, e, Peygamberimiz diyor ki, o zaman ben de seni öldürürüm kısas olarak diyor. Yani sen tek başına oradaki resmi otoriteyi devleti hiçe sayarak kendin ceza verebilir misin? Onun için arkadaşlar böyle devletin yani Devletin işine karışmayalım anlamında değil, karışalım. Sivil toplum örgütleri kuralım, efendim fikir beyan edelim, o şeylerde yer alalım, yani o beyin fırtınalarında yer alalım, önerilerimiz olsun, sorunları iletelim, bu sorunlarla ilgili projelerimiz varsa onları iletelim, yazalım, çizelim. Şimdi sivil toplum çok daha güçlü bundan 100 yıl öncesine nazaran. Çok daha güçlü ve çok daha geniş imkanlar var elinde. Ama biz bu imkanları nasıl kullanıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar sadece kendimizi rahatlatmak ve birbirimize küfretmek için kullanıyoruz. Müslümanlar dahil buna. Müslümanlar dahil. Kahrolsun, yok olsun, şöyle perişan olsun, böyle olsun o kadar arkadaşlar. Ve eğer birisi bir dakika sakin olun derse ona da hakaret ederek, Efendim kendimizi rahatlatma cihetine gidiyoruz. E, tabii bu konu bu kadar basit değil ama bu savaş, barış gibi kararların merkezi otorite tarafından alınacağını, eğer bu konuda merkezi otoritenin yanlış düşündüğünü düşünüyorsak, yanlış davrandığını düşünüyorsak fikir beyan etmemiz gerektiğini. Bir hocamız, ben Diyanet'te çalışırken, çalıştığım sürece hala çalışıyorum. Ee, yöneticilerimizden birisi Fi tarihinde şöyle bir şey söylemişti. Çok çok önemli yani benim hayatıma çok tesir etti o söylenen söz. Dedi ki e bir herhangi bir konuda bir rahatsızlığınız olduğunda söylenmeyin, söyleyin dedi. Söylenmekle arada nun var. Belki ses gitmiyor olabilir. Söylenmekle söylemek arasındaki farka çok dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bir eleştiriniz varsa bunu muhatabına üslubuyla tabi yani e, hiyerarşiye dikkat ederek, üslup bir güzel bir üslupla bildirmeniz gerekir. Kimse böyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Eline klavyeyi alan herkese şimdi telefon var, açıyor ve söyleniyor. Orada döşeniyor, ondan sonra da başını yastığa rahat koyuyor. O konuda üzerine düşeni yaptığını zannediyor. Mesela birazdan göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu yerleştiriyor. Bedir'e geliyor, ordusunu yerleştiriyor. 14 Mart 624 Cuma sabahı erken bir saatlerde geliyor. Efendim Medine e, tarafına en yakın ve düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşiyor. Sahabeden Hubab bin Münzir, bakın bu ismi ben hep unuturum, Allah ona gani gani rahmet etsin, unutmayayım bir daha inşallah burada ekran karşısında ezberleyeyim bunu. Ee, Hubab bin Münzir arkadaşlar, niye bu unuttuğumu ifade ediyorum? Çünkü bu Ömer değil, Ebu Bekir değil, yani böyle Osman değil, Ali değil, anlatabiliyor muyum? Hani böyle çok geçen, Enes bin Malik değil, ee, yani ismi çok geçen bir sahabe değil. Bakın bu kişi yani peygamberimizin bir numaralı çevresindekiler değil den değil bildiğim kadarıyla geliyor peygamber efendimize diyor ki Ya Resulallah buraya yerleşmeyi diyor sen mi seçtin Allah mı emretti diyor. Diyor ki peygamberimiz ben seçtim diyor o zaman yanlış Ya Resulallah diyor. Bakın bu söylemektir. Söylenmek ne olurdu? Hubab askerlerin arasında erlerine ya buraya da kim dedi buraya yerleşmemizi, burası doğru değil. İşte bak biraz sonra şöyle olacak, böyle olacak deyip söyle, o söylenmek, arkadan böyle yüz kişiye lobi yapmak yani. Bunun örneklerini o kadar çok görüyorum ki arkadaşlar. Yani hani artık kaydetmiyor bile zihnim. Yani o kadar sıradan, o kadar sıradanlaşmış gibi bu örnek. İdarecilerin mesela arkasından konuşup konuşup yüzüne gelince tabii efendim haklısınız efendim diyen tip yani bu. Herhangi bir konuda gerçekten bir fikrin varsa ve onun gerçekten yanlış olduğunu düşünüyorsan aslında o düşünceni ifade etmemen ihanet. Burayı anlatabildim mi acaba arkadaşlar? Yani diyelim ki ben bu evin işte büyüğüyüm. En büyük Allah da bu evin annesiyim. Biz dört nesil bir evde yaşıyoruz. Onu da söyleyeyim mi arkadaşlar? Nazarınız değmesin maşallah deyin. Şimdi ben bu evin annesiyim. Ve bir misafir gelecek. İşte kalabalık bir misafir. Kadınlı, erkekli. Nereye otursak, ne yapsak? Kendimce bir plan yaptım diyelim. Diyorum ki evdekilere böyle yaparız diyorum. Eğer benim düşünemediğim bir şey olduğu için orada, gözden kaçırdığım bir şey olduğu için yanlış yapmışsam bir şeyi, diyelim ki gelinimiz, diyelim ki oğlumuz, işte diğer yaşayanlar, bana... Bunu söylemeyip arkadan ya işte böyle yapıyor ama akşam biz burada çok sıkıntı çekeriz işte bu çayı yukarı devam nasıl indirip çıkaracağız falan mesela deseler ama bunu bana söylemeseler. Arkadaşlar bu yanlış bir şey değil mi? Söylenmekle söylemek arasındaki farka lütfen dikkat çekiyorum ve... Allah rızası için yani aranızda belki öyle çok fazla e, profesyonel çalışan yoktur bilmiyorum kim olduğunu. Ama lütfen arkadaşlar yani bir konunun bir işin nasıl kotarılaması gerektiği hakkında bir fikriniz varsa ve bu fikri bu bilgiyi fikirden daha değerlidir bilgi bana sorarsanız. Yani eğer fikir bir bilgiye dayanıyorsa değerlidir neyse onu da parantez içinde söyleyelim. Efendim bir bilginiz, bir fikriniz varsa ve bunu o iş görüşülürken söylemiyorsanız, istişare sırasında veya o icra sırasında söylemiyorsanız, arkadan söyleniyorsanız bilin ki hainsiniz arkadaşlar. İşin büyüklüğüne göre sizin hainliğiniz de büyük ya da küçük olur. Ama bu hainliktir yani. Ee, söyleyemiyorsunuz. Neden? Neden? İşte çok sebebi var bunun. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kimseyle papaz olmak istemiyorsunuz yani. Konforunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ee, size yönelik zihinlerde işte bu da böyle hep çıkıntı denmesini istemiyorsunuz. Herhangi bir şey olabilir. O zaman söylemeyin de yani. Bana sorarsanız o korku da çok tartışılması gereken bir korkudur ama e, o zaman arkadan konuşup durmayın. Çünkü o işi yapacak olan insanları da demoralize ediyorsunuz. Yani bu bir ekip işidir. Bir misafir ağırlamak bile bir ekip işidir. Siz orada gerçekten bir fikriniz olduğu halde, sırf yani kendinizi konforunuzu bozmamak için korkaklığınızdan veya neyse yani münafıklığınızdan diyemiyorum oraya dilim varmıyor. Efendim, söyleyemiyorsunuz. Ama arkadan konuşuyorsunuz, arkadan konuştuğunuzda ne oluyor? O işi birlikte yapacağınız ekibin moralini bozuyorsunuz, hevesini kırıyorsunuz arkadaşlar. Yani hep sizli konuştum, siz üstünüze alınmayın, bu benim konuşma tarzım. Yani dolayısıyla anlatabildim mi? Hubab bin Münzir, bak ezberledim inşallah kısa hafıza da vardı, inşallah uzun hafızaya da yerleşir. Hubab bin Münzir böyle yapmıyor, geliyor peygamberimize. Ya Resulallah diyor, buraya yerleşmek sizin fikriniz mi Allah'ın emri mi? Tabii önce onu soruyorlar. Çünkü Allah'ın emriyse belki benim göremediğim bir şey vardır. Biz tabii en aşağıya kadar, yukarıdan aşağıya kadar bütün değer verdiğimiz amirlerimizin hepsinin bir bildiği vardır diye düşündüğümüz için belki fikrimizi ifade etmiyoruz. O da ayrı bir bahsi diğer. Peki arkadaşlar, Efendimiz ne diyor ona? Nedir diyor fikrin diyor. Neden yanlış? Neden yanlış? Diyor ki ya Resulallah, biz burada e, konuşlanmak diyorlar şimdi buna. Biz burada yerleştiğimiz zaman diyor orduyu buraya yerleştirdiğimiz zaman e, Bedir kuyuları yani su düşmanla ikimizin arasında kalıyor. Ve onlar da sudan istifade edebilirler. E, böyle olduğunda da mukavemetleri artar diyor. Arap Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Halbuki diyor biz kuyuların ön tarafına yerleşsek ve daha önde kalan yani müsait bir yere ve daha önde kalan kuyuları da iptal etsek düşman suya ulaşamayacağı için elindeki suyla yetinmek zorunda kalacak o da onların mukavemetini kıracak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşü uygun buluyor arkadaşlar Hubab'ın söylediği yere yerleştiriyor ordusunu tamam küçük bir ordu 300 kişiden bahsediyoruz ama olsun yani yerleşmiş bir orduyu kaldırıyor Hubab bin Münzir'in söylediği yere yerleştiriyor ve kuyuları da kum, daha arada kalan kuyuları da kumla kapattırıyor. E, fakat daha sonra açık bırakılan kuyudan müşriklerin su almalarına izin veriyor. Yani susuz bırakmıyor ama suyun kontrolü onda. Suyun kontrolü onda yani. E, buradaki inşallah vermek istediğim mesaja e, dikkat etmişsinizdir. Yani ben mümkün mertebe, e, mesela ben hayatımda herhalde bir savaş yönetmeyeceğim. Herhalde bir savaşa da katılmayacağım inşallah. Yani Allah mecbur etmesin hiçbirimiz olmayalım öyle. Ama bunu günlük hayatımızdaki sonuçlarını da görebilmemiz lazım. Yani buradaki davranışların ona gayret ediyorum. Bu arada bazı münferit olaylar var arkadaşlar. Aslında ben istiyorum ki bir an önce bu e, siyeri bitirip bu işi bir noktalayayım. Ben öyle istiyorum. E, başka e, e, işler var hayatımda onlara zaman ayırmak istiyorum ama işte beceremiyorum arkadaşlar yapamıyorum. Bu münferit olayların e, okuyunca kıyamıyorum yani söylemeden anlatmadan geçmeye. Şöyle bir olay olmuş. Huzeyfe bin Yaman ile babası İslam ordusunda yer almak üzere Hazreti Peygamber'in yanına gelirken bu Huzeyfe bin Yaman isminde bir tarafa kaydedin. Peygamberimizin sırdaşıdır. Arkadaşlar yani gene hani o bildiğimiz büyük isimlerden değil de e, Huzeyfe'yi seçiyor. Çünkü o hep fitne hadislerini sorarmış peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de böyle e, mesela münafıkların e, ismini bile tek tek bilirmiş Huzeyfe bin Yaman. Onunla paylaşmış peygamberimiz. Hatta Hazreti Ömer e, hilaf ettiği döneminde birisi vefat ettiği zaman Huzeyfe'ye bakarmış. O gidiyorsa cenazesine o da gidermiş yani derler. Peki e, babasıyla birlikte geliyor yoldan ve İslam ordusuna katılmak üzere e, müşrikler tarafından yakalanıyorlar. Ancak peygambere katılmayacaklarına söz vermeleri üzerine serbest bırakılıyorlar. Yani e, yakalandıktan sonra... E, Demek ki canlarını kurtarabilmek için söz veriyorlar. Çünkü diyeceksiniz ki bir söze mi bıraktılar? Ama işte Arap cahiliye ahlakını onun için anlattım ben size arkadaşlar. Yani bu cahiliye müşrikleri, işte müşriktiler, berbattılar falan diyoruz. Onlarda hiçbir meziyet olmadığını zannediyoruz. Bu verilen sözde durmak. Mesela şey vardır, Ebu Sufya'nın peygamberimizin lehine yaptığı şahitlikler vardır. Şam'da Heraklius'un huzurunda. Arkadaşlar Heraklius kendisine gelen mektup üzerine burada Muhammed'i tanıyan kim var şu anda getirin dediğinde Ebu Sufyan o sırada orada ticaret için bulunuyormuş getiriyorlar. Ebu Sufyan diyor ki hayatımda hiçbir zaman o günkü kadar yalan söylemeyi istemedim diyor. Yani peygamberimizin aleyhine bir şeyler söylemek istiyor. Fakat huzurda Kureyşliler var, başka yani Mekkeliler var. Onların arasında adım yalancıya çıkar diye... Yani o kadar önemli doğru sözlü olmak, dürüst, vefakar olmak, işte e, e, mert olmak, cömert olmak bunlar birbiriyle yakından alakalı. Efendim müşrikler bunlardan söz alıyorlar. Diyorlar ki Muhammed'e katılmayacaksanız sizi serbest bırakırız. Onlar da serbest bırakıyorlar. Ve geliyorlar peygamber efendimizin yanına başlarından geçeni anlatıyorlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü... Sosyal medya kahramanı, ben, onların bir adı var aslında, klavye kahramanı diyorlar. Bu arkadaşlarımıza, ben de belki zaman zaman onların içlerindeyim, ben kendimi arkadaşlar sizlerden, yani bütün Müslümanlardan hiç ayrı düşünmüyorum. Birimizin bir sorunu varsa bu hepimizin sorunu arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz böyle bütün toplumdan ayrı, melek gibi biri olamazsınız. Toplumun ortalaması sizi etki altında bırakır. Ya aşağı doğru çeker ya yukarı doğru çeker. Yani o yüzden içinde bulunduğunuz toplumun ortalaması çok önemlidir. Ee, i̇yi insanların çok iyi ahlakın hakim olduğu, iyi insanların çoğunlukta olduğu toplumlardaki kötü insanlar bile bu iyidir. Niye? Çünkü o toplum onu yukarı doğru çeker. Ee, Ahlaksızlığın normalleştiği, küfrün, mesela küfürlü konuşmak nedir arkadaşlar? ya Bizim camiamızın çocuklarından camia derken yani başka kelime bulamadığım için yani dindar işte namazında, niyazında ailelerin çocukları bir konu anlatırken yani bir kavga yok, hiçbir şey yok. Bir konu anlatırken, birini tarif ederken, bir olayı anlatırken küfürlü konuşuyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir toplumda sizin bundan hiç etkilenmemeniz mümkün mü? Yaşadığınız toplumlar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanların birbirlerinden nasıl etkilendiklerini anlatırken? Diyor ki, insanlar bir gemide seyahat eden yolculara benzerler. Emri bil maruh, nehyan-i münker niçin gereklidir bakın? Bir gemide seyahat eden yolculara benzerler. Alt kattakiler, biz üst kattakileri rahatsız ediyoruz su almak için. Su üst kattaymış. Rahatsız ediyoruz. İkide bir yukarı çıkıyoruz su almak için. Şu geminin dibinden bir delik delelim de denizden alalım yıkanacağımız, kullanacağımız suyu deseler ve yukarıdakiler de e ne yapalım işte onların katı. İstediklerini yaparlar deseler olur mu yani? O gemi gider mi? Devam eder mi? Varlığını sürdürür mü? İşte toplum da böyledir diyor Efendimiz. O hadise bakarsınız. E çok meşhur bir hadistir. Efendim eee yani e, peygamber efendimiz ne yaptı sizce? Onlara tamam canım verdiyseniz söz verdiniz. Yani şimdi bize adam lazım. O kadar zor dönem, zor bir savaş ki arkadaşlar Bedir Savaşı. Varlık yokluk meselesi yani. Yani yok, ol, yok mu olacak İslam burada boğulup gidecek mi? Devam edecek mi? Ölüm kalım meselesi. Böyle bir gün yani. Ve savaş pani düşünün yani sizin biraz empati kurun. Hani böyle bir durumda ne yapardınız? Canım müşrike verilen sözden ne olacak? Onlar zaten düşmanlık yapmak için Muhammed'in adamları azalsın diye sizden böyle bir söz aldılar. Bir müşrike verdiğin söze uymak gerekmez mi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar. Ah ah. Evet. Peygamberimiz... Onlara verdikleri sözde durmalarını, savaşa katılmamalarını ve Medine'ye dönmelerini söyledi. Yani o kadar hayranım ki arkadaşlar, Peygamberimize. Gerçekten ifade etmek için kelimeler yetmiyor. Çok seviyoruz. Allah, Rabbimiz o sevgi hürmetine Belki bizim zayıflıklarımızı ve ona uymayan ahlakımızı affeder. Çok geç kalmadan e, o ahlaktan bir nebze olsun bizleri de hisseder inşallah. Hz. Peygamber'in en güç anında ve askere ihtiyacı olduğu bir zamanda bile Müslümanlardan müşriklere verdikleri sözde durmalarını istemesi onun doğruluğa ve ahde vefaya verdiği önemi gösterir. Arkadaşlar bundan daha şahane bir örnek olabilir mi? Yani bugün bir, bir, bir adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olan, Müslüman olan yani Allah'a, kitaba, peygambere iman eden bir insanla iş yapıyoruz da arkadaşlar. Verdiği sözde duracağından emin değiliz yani. Hele hele şu ustalarla iş yaparken. Lütfen ailenizde, çevrenizde, çoluk çocuğunuzda yani birine şu gün teslim edeceğim demek bir sözdür arkadaşlar. O teslim edeceği gün geliyor, geçiyor, bir hafta geçiyor, on gün geçiyor, telefonlarınıza bile çıkmıyor o kişi. Onun için e, hepimizin de yaptığı zamanlar vardır bunu. Yani ben kendimi asla ayrı tutmuyorum baştan beri söylediğim gibi ama doğru değil yani. Bunu birbirimize hep hatırlatmalıyız tutamayacağımız sözleri vermemeliyiz bir söz vermişsek ne pahasına olursa olsun tutmalıyız verilen sözden ha döneceksiniz diyelim ki bir söz verdiniz mesela çok uzun vadeli bir söz olabilir bu İşte diyelim ki birisine dediniz ki aklıma ilk gelen örnek eğitim hayatın boyunca ben seni destekleyeceğim dediniz arkadaşlar benim böyle bir hatıram da var ee, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ee, o desteğe güveniyorsunuz, o verilen söze yani. Sonra o insan ortada görünmeyince e, gerçekten kendinizi e, böyle e, nasıl diyeyim yani çok şeyler kırılıyor iç dünyamızda. Ee, özellikle çocukluk, gençlik yılları bu açıdan son derece önemli. Eğer bugün bizim çocuklarımız, bu benim kanaatim. Yani bir ilmi hakikat olarak kayıtlara geçmesin lütfen. Kanaatimi söylüyorum. Eğer bizim çocuklarımız deist oluyorsa, ateist oluyorsa, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, Müslümanlığa karşı şüpheler geliştiriyorsa, bunda ahlakındaki e, bu tutarsızlıklar, boşluklar ve zayıflıklar olan yetişkinler birinci derecede sorumludur arkadaşlar. Benim çocuğum kimleri tanıyor? Sizin çocuğunuz kimleri tanıyor? Çevresinde kimler var? Ve o insanlardan nasıl bir izlenim ediniyor? İslam hakkında, Müslümanlık hakkında. Arkadaşlar, diyeceksiniz ki, e, yani geriye doğru bakalım hepimiz. İşte canım, Müslümanlıkla, Kişileri örtüştürmemek lazım. Kişiler başka, kitaplardaki Müslümanlık başka. Hayır arkadaşlar, evet yani idealde doğru söylüyorsunuz ama insan doğası öyle değil. Özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında böyle değil. Güzel örnekler görmek zorunda. Ona ihtiyacı var yani. Ve İslam dünyaya ne kılıç yoluyla yayıldı ne misyonerler yoluyla yayıldı arkadaşlar. İslam dünyaya ahlak yoluyla yayıldı. İstediğiniz kaynaklara bakın. O dönemdeki Müslümanların güzel ahlakı yoluyla yayıldı. Ve büyük ölçüde de tasavvuf yoluyla yayıldı İslam dünyaya. Tasavvuf da zaten güzel ahlaktan ibarettir. İnsan ibadetiyle ilerlemez arkadaşlar. Ahlakıyla ilerler. Ahlakının geride bıraktırdığı kişiyi ibadeti öne geçirmez. Nafileler için söylüyorum. Onun için yani bir taraftan ahlaki zaaflarınız var, sözünüzde durmuyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Allah korusun bak siz değil gene bu bir hitap şekli sadece üzerinize alınmayın. Hiç kimse üzerine alınmasın. Efendim insanlara hile yapıyorsunuz, aldatıyorsunuz fakat işte her yılda umreye gidiyorsunuz. Defa şimdi gidebiliyorsak gidelim işte bakın gördünüz mü Allah birini çekip aldı elimizden. Verir inşallah gene. Efendim e, namaza namaz ekliyorsunuz, secdeye secde ekliyorsunuz. Elinizden tesbih düşmüyor. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Dibi delik bir kazanı yukarıdan doldurmaya çalışmak. Bizim yaptığımız bu. Yani ahlaken geride kalan bir insan nafilelerle ilerlemeye çalışıyor. Yani kazanı devamlı yukarıdan doldurmaya çalışıyor ama kazanın dibi delik. Kazanın dibinde kol gibi delik var yani. O kazanı asla dolduramazsınız. Ama eğer ahlakınız düzgünse, insanlarla ilişkileriniz düzgünse arkadaşlar kazanı e, tatlı kaşığıyla, çay kaşığıyla bile doldurabilirsiniz. Yani azıcık da ibadet etseniz, nafile farzlar değişmez. Nafileler için söylüyorum. Azıcık da hayır hasenat, azıcık da ibadetiniz olsa, devamlı olduğu sürece istikrarlıysa, Kazanın dibi de delik değilse yani ahlaki bir zaaf, sürekli bir ahlaki kusur yoksa o kazan er geç dolar. Ve iş görür yani. Karın doyar o kazandan. Onun için arkadaşlar işte bu münferit hadiseler beni Bedir'de şöyle oldu, Uhud'da böyle oldu, şu kadar asker öldü, şu kadar şehit verdik. Bunlardan çok daha fazla etkiliyor yani. Çok daha fazla etkiliyor. Benim de tarzım bu. Siz de beni dinlemeyi seçtiğiniz için bunları öne çıkarmış olacağım mecburen. Yani buna katlanmış olacaksınız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman ordusu geldikten sonra ve savaşmadan önce cahiliye devrinde de Kureyş'in elçilik görevini yürüten ee, Hazreti Ömer'i müşrik ordusuna gönderdi. Bakın bu e, diplomasi de çok önemli. Peygamber Efendimiz o gelenekleri de reddetmiyor. Ee, i̇nşallah ilgi duyanlar lütfen baksınlar. Çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik biz e, dün. Dün müydü? <gülüyor> Günleri o kadar karıştırıyorum ki. Evet dün. Ayşe Esra Şahyar hocamız, Marmara İlahiyat'tan hadis hocamız, çok kıymetli bir hocamız, Allah vaktine, ömrüne, ilmine bereket versin, bütün işleri kolay, ben hocalarımıza en çok şöyle dua ediyorum, Ya Rabbi onların bütün dünya işlerini çok kolay kıl. Hiç hasta olmasınlar hiçbir şeyin sıkıntısını çekmesinler ki çünkü motivasyonları tam onların yani zaten çalışıyorlar bütün vakitleri ilme ayrılsın yani bize de güzel eserler versinler güzel e, dersler versinler onunla tıbbına nebebi'yi konuştuk bir vaize sayfasından e, şu anda da oraya sesli kaydı Allah'a şükür e, yerleştirebildik orada da aynı şeyi göreceksiniz. Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, cahiliye dönemine bir reset atıp sıfırlayıp sıfırdan bir medeniyet inşa etmedi arkadaşlar. Ne yaptı İslam? İslam arkadaşlar cahiliyenin yanlış olan, kötü olan tarafını reddetti. Güzel olan alışkanlıklarını mesela mürüvvet cömertlik, misafirperverlik gibi veya işte bu e, siz söyleyin siyasi diplomasi, siyasi gelenekler gibi veyahut da Ayşe Esra Şahyar hocamızın anlattığı tıp gibi e, ilimleri arkadaşlar müşriklerden de aldılar, Hristiyanlardan da aldılar. İslam medeniyeti bu şekilde kuruldu, inşa edildi arkadaşlar. Hiçbir medeniyet dünya tarihinde sıfırdan başlamaz sıfırlayarak başlamaz zaten bakın mesela ben günlük hayatta da bunun çok önemli bir sıkıntı olduğunu düşünürüm şöyle ki arkadaşlar şimdi mesela diyelim ki ne olsun anne çocuk ilişkisinde anne çocuk ilişkisinde işte şunlara hiçbir zaman izin vermeyeceksiniz şunları da devamlı yapacaksınız Mesela böyle kesin, bütün anne çocuk ilişkisinin her aşamasını, her yılını kuşatan cevaplar, şeyler yok. Ee, kesin kurallar yok arkadaşlar. İşte bazı çocuk için bu uygundur, bazı durumlarda şu uygundur. Yani sizin her zaman, her Yılda, her yaşında, her ayında çocuğunuzu yetiştirirken karşılaştığınız her durumda hep doğruyu eğriyi ayırt edecek bir kıstasınız olması gerekiyor. Problem zaten burada. Ben nasıl ayıracağım bu doğruyu eğriyi? Nasıl ayıracağım? Ne zaman ne yapmam gerek? Ne zaman izin vermeyeceğim? Ne zaman izin vereceğim? Ne zaman para vermemeliyim? Ne zaman vermeliyim? Mesela. Ne zaman takdir etmemeliyim hangi davranışları, ne zaman takdir etmeliyim? Bunlar böyle sabit, hayat boyu hep takdir etmelisin. Hayat boyu hiç takdir etmemelisin. Böyle olsa kolaydı. Ama arkadaşlar bunlar her duruma göre değişiyor. İşte hikmet bu, basiret bu arkadaşlar. Bunu ayırt edebilmek. Efendimizin bize yaptığı rehberlik de bu. Neyi almayacağız, neyi alacağız ...veya alabiliriz. Almak serbest veya almamak serbest. Neyi mutlaka yapmalıyız? Neyi mutlaka yapmamalıyız? Neyi de ister yaparız, ister yapmayız? Efali mükellefin var değil mi bizim? Bütün dini bilgiler kitaplarımızda. İşte arkadaşlar, Peygamber Efendimiz bu cahiliye döneminden beri... ...elçilik görevini yürüten, mesela daha sonra Mekke'nin fethinde de aynı şeyi göreceğiz... Ve Kabe'nin anahtarlarını o sırada müşrik olan bir şahsa veriyor Peygamberimiz Kabe'yi fethettikten sonra emanet olarak. Niye? Çünkü tarih boyunca o aile Kabe'nin anahtarlarını muhafaza etmiş Mekke'de. Ve o geleneğe hürmet ediyor, riayet ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi geleneklere hürmet edeceğim, riayet edeceğim, koruyacağım? Hangi geleneklerle savaşacağım? mücadele edeceğim ve hangi konuda ben yeni bir gelenek ihdas edeceğim. İşte bütün mesele kurucu zihinler arkadaşlar, medeniyet kurucu zihinler bunları ayırt edebilen hikmet ehli insanlar. Her şeyi reddetmek arkadaşlar radikal bir şekilde her şeyi reddetmek yıkıcılık işte. Yıkıcılık o yıkıcılık arkadaşlar. Her şeyi kabul etmek o da kendini sıfırlamak demek. Yani orta yol her zaman çok zor olan yoldur arkadaşlar. Mesela işte neyse bu dar vakitte daha fazla örnek vermeyeyim. Hazreti Ömer'i gönderiyor. E, diyor ki onlara gelin savaşmayalım, e, anlaşalım, barış ve güvenlik içinde Mekke'ye dönebilirsiniz, savaş yapmayalım diyor. Müşrik ordusunda yer alan tabii neler söylediğini detaylarını bilmiyoruz. Bu amaçla gönderiyor Hazreti Ömer'i. İşte hepimiz akrabayız demiş olabilir değil mi? Çünkü... İki tarafta oğulları olan var arkadaşlar. Hz. Ebu Bekir'in bir oğlu yanında bir oğlu düşman safında. İşte Musab bin Umeyr peygamberimizin yanında kardeşi yanında. Yani akrabalar birbiriyle, aileler birbiriyle savaşıyor. Yabancı bir düşmanla savaşmıyorsunuz yani müşrik ordusunda yer alan Hakim bin Hizan bu teklifin kabul edilmesini istedi ancak Ebu Cehil bunu kabul etmeyip savaşmakta ısrar etti Hz. Peygamberin bu tutumu savaş meydanında bile son ana kadar barışı tesis etmeye uğraştığını gösterir daha sonra buna başka vesilelerle tekrar değineceğim savaştan bir önceki geceyi Allah'a ibadet ve duayla geçirdi Saad bin Muaz ve Kendisine bir çardak yapıyor peygamberimize ve nöbet tutuyor, onu bekliyor. Hazreti Peygamber ordusunu savaş nizamına koyduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'le birlikte bu çardağa çekiliyor ve şöyle dua ediyor, Efendimiz'in duası. Bugün günümüzde yani bunun muadili neyse yani o günkü Bedir ashabını ve müşrikleri Bugün kim temsil ediyorsa Arkadaşlar hepiniz kendinize Herkes bütün dünyayı düşünerek Bakın yani Kim temsil ediyorsa bu dua onlar için de Geçerli olsun inşallah Bizlerin e, içimizde en ihlaslı olan Hürmetine Şöyle dua ediyor Ya Rabbi işte Kureyş Kibir ve gururla geldi Sana meydan okuyor Peygamberini yalanlıyor Ya Rabbi Peygamberlere yardım sözünü bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum Allah'ım eğer sen şu bir avuç Müslümanı helak edersen sana ibadet eden kalmayacaktır diye dua ediyor ee, ve o kadar uzun yapıyor ki bu duayı o kadar çok ısrar ediyor ki Hz. Ebu Bekir bu kadar yeter ya Resulallah diyor yani e, Peygamber Efendimizin Kendisini çok üzmesini ve helak etmesini, yani helak etmeyi burada mecazi anlamda söylüyorum, istemediği için. Efendim, bu arada her Müslüman asker bulunduğu yere taşıyıyor İşte bir hem savunmak için hem saldırı amaçlı kullanabilmek için yani hazırlıklarını devam ettiriyorlar. E, Arap geleneğine göre savaş mübareze şeklinde başlıyor. Yani önce savaştan önce fert e, ferde, fer, fert, fert e, çıkıp iki taraftan yani birer kişi çıkıp iki tarafı kızıştıracak işte şiirler, etkili sözler, e, hakaretler e, söylüyorlar. Ve e, savaşıyorlar e, işte bunlardan birisi diğerini öldürüyor bu birkaç kere oluyor ondan sonra iki ordu iyice kızıştıktan sonra savaşa başlıyorlar. Müşrik ordusundan Esfet bin Abdül Esed İslam ordusundan da Hazreti Hamza çıkıyor e, Allah rahmet eylesin. Ee, Hazreti Hamza öldürüyor rakibini, biliyorsunuz daha sonra Uhud'da e, öldürülecek, şehit edilecek Hazreti Hamza. Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe bin Rebia, kardeşi Şeybe ve Velid bin Utbe ortaya atılıyorlar. Bunların karşısına üç tane ensardan üç genç çıkıyor. Fakat müşrikler onlarla savaşmayı kabul etmiyorlar bu üç müşrik diyorlar ki bunlar bizim dengimiz değil diyorlar. Yani orada bile bir kibir, bir aşağılama e, var. Arkadaşlar kendilerine denk kişilerin yani sosyal statü olarak kendilerine denk kişilerin karşılarına çıkmasını istiyorlar. Bunun üzerine Hz. Peygamberin emriyle Hz. Hamza, Hz. Ali ve Ubeyde bin Haris meydana çıkıyor. Hz. Hamza utbeyi, Hz. Ali velidi, Ubeyde bin Haris'te şeybeyi öldürüyor. E, bu şekilde 4 veya 5 saat süren bu mübarezelerden sonra ikindiye doğru... Efendim affedersiniz 4-5 saat süren bir savaş yaşanıyor. Yani bu mübarizelerden sonra savaş başlıyor. İkindiye doğru İslam ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanıyor. Savaşta müşrik ordusundan başta Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef bakın bunlar Mekke döneminden çok iyi hatırladığımız azlı İslam düşmanları arkadaşlar. Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia ve Ebu Sufyan'ın oğlu Hanzala gibi ileri gelen İslam düşmanları olmak üzere toplam 70 müşrik bu savaşta öldürülüyor. Bir o kadar sayıda asker de esir alınıyor. Müslümanlara ise 6 muhacir ve 8 de ensardan olmak üzere toplam 14 Şehit veriyorlar. Hazreti Peygamber şehitlerin cenaze namazlarını kılarak onları defnettiriyor. Müşrik ölülerini de gömdürüyor. Ve hiçbir şekilde müşrik ölülerine o dönemde adet olan bedenlerinin uzuvlarını kesmek suretiyle bir hakaret yapılmasına asla parçalama hareketine vesaire asla izin vermiyor arkadaşlar. Kitabımızda detaylar anlatılmıyor ama işte başka daha geniş bu konuları daha geniş anlatan İslam tarihi kaynaklarına bakabilirsiniz. Bu Bedir Savaşı ile ilgili çok böyle savaş içerisinde cereyan eden ilginç hadiseler var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'in yani benim hatırladığım kadarıyla inşallah yanlış değildir. Yanlışsa da birimiz düzeltin inşallah teyit edip. Öyle bir topluluğum oldu hep hayatım boyunca yani hayatım boyunca bu meslek hayatım boyunca bundan çok emin değilim dediklerimi hep bakıp Yanlışsa düzelten bir kişi mutlaka bulundu. Vaz verdiğim topluluklarda bu benim için hep bir şans olarak gördüğüm nimet olarak gördüğüm bir şeydir. Bir yanlış olursa lütfen düzeltin. Ebu Cehil'in Ebu Cehili Ensar'dan iki gencin aslında ağır derecede yaraladığını, fakat onların Ebu Cehili tanımadıklarını. Fiziksel olarak dolayısıyla hani artık ölümcül aşamadaki birini öyle bırakıp geçtiklerini. Fakat onu Abdullah bin Mesud'un tanıdığını söylüyor rivayette. Ee, Abdullah bin Mesud da Ehli Kur'an çok özel bir şahsiyettir arkadaşlar. Mutlaka hayatını okuyun. İslam ansiklopedisine bakabilirsiniz, sahabe ansiklopedisine bakabilirsiniz, çeşitli kaynaklara. Bu sahabelerin hayatıyla ilgili arkadaşlar birkaç sayılı e kitap var, kaynak var. Buralara bakın yani. E onları daha yakından tanımaya, onlarla böyle bir hemhal olmaya çalışın. E anlamaya çalışın. Yani nasıl yaptılar bunu diye. E çok zayıf bir şahsiyetmiş e Abdullah bin Mesut. E, hatta öyle tarif ediyorlar ki bacakları oklava gibiymiş yani kalınlığı incecik böyle bacakları varmış bir defasında bir e, yolculuk sırasında ağaca çıkıyor bacakları görünüyor elbisesi uzun tabi o zamanlar hani demek ki bacakları çok ortada değil bacaklarını görünce sahabe gülüşüyorlar e, Abdullah bin Mesul şunun bacaklarına bak falan diye e, peygamber efendimiz onun e, bacaklarına güldüklerini görünce Diyor ki, onun ayakları Uhud Dağı'ndan, bacakları Uhud Dağı'ndan daha ağırdır diyor. Ee, yani nasıl anlatayım size? Dağ gibi bir şahsiyet arkadaşlar. Boşuna dağ benzetmiyor Peygamberimiz. Ee, Mekke'nin en böyle kritik günlerinde kendisine bir ayet indiği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani açık davet başladıktan sonra ta vefatına kadar, ama Mekke döneminde tabi bu iş daha zor Medine'de bunu tellallarla yaptırıyor Bir e, uygulaması var O da şu Bir ayet indiğinde o ayeti e, Birkaç kişiye Söyleyip sokaklarda okutturuyor Mekke'de de Harem-i Şerif'e gönderip okutturuyor Diyor ki Peygamberimiz bu ayeti kim okur Bir ayet iniyor mesela Bu ayeti kim okur O ortamda arkadaşlar ilk Müslümanları düşünün Herkes var yani Ömer var, Ebu Bekir var, Hazreti Ali var, işte başkaları var yani. Hazreti Osman var, daha böyle hani toplumda saygın isimler var. Abdullah bin Mesut her seferinde ben okurum ya Resulallah diyor. Peygamberimiz onu görmezden geliyor. Çünkü çok zayıf. Yani çünkü o ayeti okumak demek arkadaşlar, oradan ölesiye dayak yiyerek dönmek demek Kabe'den. Ve kaç defa arkadaşlar kimse gidip, gitmeyeceği için, Abdullah bin Mesud gidiyor ve sedye de getiriliyor. Kaç defa? Böyle bir kuvvetli şahsiyet yani. Şimdi Ebu Cehil'i tanıyor savaş meydanında ve bakıyor ki ağır yaralı ayağını onun göğsüne koyuyor. Tabi böyle eziyet ve işkence için değil. Hani ey kafir ne durumdasın anlamında. Çünkü arkadaşlar Mekke'deki bütün işkencelerin bir numaralı şahsı Ebu Cehil. Cehaletin babası ismini vermişiz. Şimdi bakın biraz sonra peygamberimiz onun onu nasıl tarif edecek. Ebu Cehil ölüyor. Son nefesi yani. O arada bile bakın vazgeçmiyor. Diyor ki Ebu, e, Abdullah bin Mesud'a, ey koyun çobanı çok sarp bir yere çıkmışsın diyor. Yani bir defa ona hakaret ediyor. Kendisinin de çok yüce biri olduğunu, Abdullah bin Mesud'un onun göğsüne ayağını koyması çok yüksek bir yere sen çıktın diye ona hakaret ediyor. Ve diyor ki Muhammed'e haber ver. Ölüyorum ben ama onun en büyük düşmanı olarak ölüyorum diyor. Yani ölürken iman ettim falan zannetmesin. Abdullah bin Mesut bu sözü Peygamberimize aktarınca, Peygamberimiz inne firavni eşeddu min firavni Musa diyor. Benim firavunum Musa'nın firavunundan daha şiddetli. Çünkü onunki ölürken iman etti, benimki ölürken iman etmedi. Yani o açıklamayı biz yapıyoruz. inne firavni eşeddu min firavni Musa. Yani Bedir Harbi her aşamasıyla, her detayıyla arkadaşlar, her şahsın orada yaşadıklarıyla, Ensar'ın tavrıyla yani Ensar'ın o en başta denizi de göstersen biz dalarız ya Resulallah. Seni yalnız bırakır mıyız? Çünkü Peygamberimiz diyor ki onlara beni Medine içinde müdafaa etmek için söz verdiniz. Burada ise biz Medine'nin dışındayız. Yani bu savaşa katılmayabilirsiniz diyor. Ama onlar asla diyorlar böyle bir şey biz yapmayız. Yani her aşamasıyla arkadaşlar, her dakikasıyla, e, katılan her şahsıyla 313 Müslüman katılmıştır. Her şahsıyla, onların biyografileriyle çok kıymetli bir e, tarihimizin en büyük destanıdır arkadaşlar. Bunun üzerine ne kadar yazılsa, ne kadar anlatılsa, ne kadar bunlar e, yeni nesle aktarılsa, azdır. Her formatta işte şiirdir, tiyatrodur, sinemasıdır, efendim biyografisidir, destanıdır. Bunları çok çeşitli formatlarda daima yazmamız gerektiğini, daima konuşmamız ve birbirimize anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Esirler elde ettiler, bu esirlere nasıl muamele ettiler ve esirler hakkında nasıl karar aldılar arkadaşlar? Her şeyden önce onlara iyi davranılmasını emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Asla bir kötü davranış yapılmıyor esirlere. Mesela bir tanesi var, Süheyl bin Amr, Peygamberimizin aleyhine çok şiir söylermiş. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah onun ön dişlerini sökeyim de bir daha senin aleyhine konuşmaya kalkmasın diyor. Hazreti Ömer'in bir tarzı var biliyorsunuz. Peygamberimiz diyor ki bakın arkadaşlar buna da dikkat edin Allah rızası için. Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Allah da beni peygamber olduğum halde aynı azaba uğratır diyor. Peygambere düşmanlık yapan o günkü şairler bugünkü basın arkadaşlar bak bunu unutmayın. Bugün basının toplumdaki etkisi neyse medyanın o gün şairler aynı etkiye sahip ve bu e, kuvvetli bir etkisi olan Süheyl bin Amr için peygamber ben hayır ben böyle bir şey yapamam eğer ben onun dişlerini sökerek ona işkence çünkü esirler emanettir size arkadaşlar size emanettir öldürebilirsiniz yani savaş e, hukuku gereği eğer stratejiniz onu gerektiriyorsa Öldürebilirsiniz ama işkence edemezsiniz. İşkence etmek hiçbir şekilde e, yok arkadaşlar. Onu bilin. E, hepimiz bilelim. Aklımızın bir köşesine yazalım. Hangi bakın bugün bazı suçlular için işte şöyle yapılsın, böyle yapılsın, böyle konuşuluyor. Evet cezası idamsa mesela hukuka göre idam edersiniz. Ama gene işkence edemezsiniz arkadaşlar. Çok ilginç bir şey. Maide suresinin 33 ve 34. ayetinin tefsirine mutlaka bakın. Bitmek üzere birkaç bir dakika kadar zamanım kaldı. O 33 ve 34 unutmayın. Maide 33-34 bunu okuyun arkadaşlar. Elmal Lahmdi bakın. Çünkü Elmal Lahmdi kendisi aslen hukukçudur. İslam hukukçusudur. Şeyhül İslamlık yapmıştır. Yani dolayısıyla biliyor o hukuku. Elmal Lahmdi diyor ki o ayette arkadaşlar Maide suresi 33. ayette devlete isyan edenlere nasıl davranılacağından bahsediyor. Yani devlete kalkışma yapanlara e, güncel bir konu onun için okumanızı tavsiye ederim. Elm Allahım diyor diyor ki bunların diyor eğer diyor, idamına karar verilirse bunlar idam edilirler ama eğer Müslümanlarsa da cenaze namazları kılınır diyor. Yani bir suçlunun arkadaşlar cezası idamsa en üst ceza bakın idam edilir ama işkence edilmez ve Müslümansa da cenaze namazı kılınır. Yani bizim bu serin kandıra bu en hani devlete ihanet gibi bir suçu veya işte zina gibi tecavüz gibi bir suçu işlemiş olsa bile bir insana işkence edilmeyeceğine o suça duyduğumuz öfkenin arkadaşlar bir insana işkence etme, eziyet etme gibi iç dünyamızda hastalıklı bir tarafımızı ortaya çıkarmasına izin vermememiz gerekiyor. Hukuk nosyonu, iman bakış açısı, ee, İslam ahlakıyla bakmak her şeye her zaman arkadaşlar sana ahlaklı davranana değil sadece herkese karşı bunu da ifade etmek isterim bu vesileyle ee, efendim haftaya bu esirleri ne yaptılar ee, ayetler ne dedi peygamber efendimiz ve sahabesi e, nasıl konuştu nasıl değerlendirdi nasıl istişare etti onları konuşmaya devam edeceğiz Allah'a emanet olunuz Cenab-ı Hak ee, savaş göstermesin, kötülük göstermesin ee, hiçbirimize inşallah böyle bir imtihanla hayatımız boyunca hiç karşılaşmayalım. Memleketimiz de her türlü afetlerden muhafaza etsin.